Şeyh Ahmet Gümüşhanevi şöyle buyurur: Bir gün birisi Ebu Derda radıyallahu anhu'ya senin evin yandı demiştir. O da: Hayır, benim evim yanmaz. Çünkü resul Ekrem'den şöyle işittim: Her kim sabah ve akşam Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltu ve ente rabbul arşil azim. Maşaallahü kana ve ma lem yeşa lem yekun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Alimu ennellaha ala kulli shay'in qadir wa ennellaha qad ahata bikulli shay'in ilman Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min hiçbir musibet çarpmaz buyurmuştur. Yani Allahumma benim Rabbimsin. Senden başka azabından korkulan Zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir ma'bud yoktur. Sana dayandım. Sen azim olan arşın yaratıcısı ve tedbircisisin. Allah'ın dilediği şeyler olur. Allah'ın dilemediği şeyler olmaz. Ali ve azim olan Allah'tan başkasıyla havlu kuvvet yoktur. Gerçekte Allah'ın her şeye muktedir olduğunu içten inanarak biliyorum. Ve gerçekte Allah Azze ve Celle ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allahümme, hakikaten ben nefsimin şerrinden ve kâkül ve dizgini kudretinle olan her hayvanın şerrinden sana sığınıyorum. Gerçekte Rabbim sırat-ı müstakim üzerindedir demektir.